Mason olanların eskileriyle yenileri arasında çok büyük farklar var. Ne gibi farklar bunlar? Eskiden devlet ricalinden ve ulemadan masonluğa girenlerin çoğu... ...ya masonun iç yüzünü bilmiyor veya onlarla teşiki mesai ederse... ...memlekete bir fayda temin edebilir zannediyordu. Belki devletin, milletin o zor zamanlarında kardeşlik filan gibi... ...yaldızlı laflar eden masonlardan bir yardım geleceğini umuyorlardı. Ya bugünküler? Ama bugün artık işin özü anlaşılmıştır. Masonluğu kimlerin kurduğu, ne türlü habasetler işlediği meydandadır. Bunları açıklayan kitaplar, hatıralar yayınlandı. Nedir o sırlar, merasimler, kapatasından duvarlar, göz bağlamalar, kılıçlar, sırrımızı söylersen ölürsün tehditleri, gizli ayinlerde keçi yakmalar? Bu dünya menfaati Para ve makam hırsı insanları ne korkunç hurafelere esir edenmiş. Bu ne biçim zillettir, sefilliktir, anlaşılmaz. Kitaplar, hatıralar yayınlandı dediniz. Cevat Rıfat Atılhan bu mevzularda 40-50 kitap yazdı. İnsana fazla gibi gelebilir ama değildir. Bir gün Cevat Bey'i elinde koskoca bir torbayla görmüştüm. Nedir diye sordum. Postadan gelenler dedi. ''Ne postası? Yahu başta Amerika olmak üzere dünyanın her tarafından bana gelen mektuplar, vesikalar bunlar.'' ''Dünyanın her tarafında bu işin dertlileri var demek ki.'' Hakikaten torbayı masanın üzerine boşalttı gösterdi. Çoğu Amerika'dan gelmiş. Masonluk hakkında yazıyorlardı. Sırlarını açıklıyorlardı. Masonluktan canı yanmış kimseler Cevat Bey'e bildiklerini yazıp göndermişler. Belalı teşkilattır. Başımıza bir iş gelir diye kendileri yazıp söyleyemeyenler Cevat Bey'e yazsın diye yolluyorlarmış. Said Şamil Bey, komünist ihtilalinden sonra Rus işgaline uğrayan Müslüman Türk ülkelerinin başına gelen dehşet ve felaketin tarihte bir misli görülmediğini, hepsinin bir musibet sahnesi olduğunu söylerdi. Bu sözlerimin sıhhatini tespit etmek için gerek Taip, gerek Mekke, Cidde ve Medine'de bulunan Türkistanlı kardeşlerimize sorun. Başlarından geçen felaketleri size anlatsınlar. Buralara kadar nasıl gelmişler dinleyin. Eğer ağlamadan, hıçkırmadan konuşabilirlerse sözümü geri alırım. Evet çok ağlıyorlar, haklısınız. Siyonist teşkilatı Hitler devrinde Yahudilere yapılan mezalimi büyüttü. Soykırım diye balon yaptı, üfürdü, şişedi, uçurdu. 10, 20, 50, 100 misline çıkardı. Binlerce romana, piyese, filme mevzu yaptı. Bütün insanlığa durmadan gösteriyor. Stalin devrinin zulümlerine dair hala bir film bile yok. Sayit Şamil Bey, Türkistanlı alim Seyit Kasım Endicani'den de bahsederdi. Bu zatı siz tanır mıydınız? Büyük bir muhaddis olan bu zat, Türkistan lehçesiyle 15 ciltlik bir de tefsir yazmıştı. Tefsir Taif'te bulunan oğlundaydı. Bir gün Endicani Hoca'nın evine gitmiştik. Türkistan'da bulunduğu müddet gizli İslam teşkilatlarının hepsinde çalışmış. Konu Türkistan'dan nasıl ayrıldıklarına gelince Sait Bey sordu. Hocam hangi tarihte ayrılmıştınız? <gülüyor> Annem beni çok severdi. Beş kardeşti. En çok beni severdi. O günlerde yerini yurdunu bırakıp... ...komünistlerin korkusundan... ...Müslüman diyarlara hicret edenler oluyordu. Annem bunları duymuş, endişeliydi. Bana sürekli... ...oğlum beni bırakma. Nereye gidersen beni de götür diyordu. Siz ne yaptınız? O sırada Endican'ın zenginlerinden para istemişlerdi Herkes varını yoğunu Götürmüştü Gömülü paralarınız vardır Kadınlarınızın ziynetlerini de getirin Tekrar getirin demişler Yine ne varsa götürülmüş Halı, kilim, kap, kacak Ne varsa satmışlar Paralarını götürmüşler Komünistler yine daha getirin demiş Götürecek bir şey kalmayınca Halkı topladılar Bütün şehir halkını mı? ...bütün şehir halkına. Korku insanlara neler yaptırmıyor. Peki toplayıp da ne yaptılar? İşte bunlar... ...memleketin düşmanıdır, haindir... ...diyerek içinde yanmamış... ...kireç bulunan büyük bir çukura... ...bütün zenginleri attılar. Halka gözdağı vermek, korkutmak için. Bir yandan da... ...millete önderlik yapabilecek insanlar... ...ortadan kaldırmak istiyorlardı. Çukurlarda taş halindeki kireç mi vardı? Evet... Çukura hortumlarla su verilince kireç yanmaya, kaynamaya başladı. İçine atılanlar çırpına çırpına acı çeke çeke gözlerimizin önünde can verdiler. <gülüyor> ben bunları gözümle gördüm. Geceleri uyuyamaz oldum. Ben de ya Sibirya'ya yollarda ölecektim veya Endican'da öldürülecektim. On arkadaş Afganistan hududuna geçip o taraftan kaçmaya karar verdik. Ee, annenizi bıraktınız mı? Endicani hocayla on arkadaşı Afganistan hududunu geçip o taraftan kaçmaya karar verirler. Bu çileli yolculuğa annesi dayanamayacağı için farklı bir usul uygular. Endicani hocadan dinleyelim. Gece olunca anneme dedim ki öbür şehirdeki hocam hastalanmış. Birkaç arkadaş kendisini ziyarete gideceğiz. İzin verir misin? Annem izin verdi. Hocana selam söyle bana da dua etsin dedi. Aileniz, çocuklarınız? Onlar uyuyorlardı. Annemin elini öptüm. Hepsini Allah'a emanet edip evden çıktım. Artık kaçıyoruz. Köylü kıyafetleri giydik. Fakat yine de tanıyanlar çıkıyor. Ne diyeceğimizi, nasıl atlasacağımızı şaşırıyoruz. Afgan Udulu'na geldik. ''Aradaki nehrden geceliğin yüzerek sessizce karşıya geçeceğiz. Orada bizi karşılayacaklar. On kişiden yalnız üçümüz yüzme biliyoruz. Ve ne yazık ki üç kişi karşıya geçebildik. Yedi kişisi sulabı oldu gitti. Bu facialar gözümün önünden hiç gitmiyoruz.'' ''Peki annenizle bir daha haberleşemediniz mi?'' ''Sık sık rüyamda görüyorum. Her defasında bana diyor ki, ''Kalsın beni bırakıp da nere nere gitti.'' <gülüyor> <Gülüyor> Sait Bey derdi ki, buna benzer facalar buradaki mazlum muhacirlerin hepsinin başından geçtiği için alalade bir şey gibi olmuş. Herkes ekmek dertine düşmüş. Çalışıp çabalayıp yaşamaya çalışıyor. Her birinin macerası bir roman, bir film mevzu. Ama elde kalem yok, kim yazacak? Gümüş, Tül ve Alevler isimli şiir kitabım 1970 yılında yayınlanmıştı. Said Şamil Bey kitabı okumuş. Orada esir Türk ve İslam ülkelerine, milletlerine dair manzumeleri görmüş. Dedi ki, Birader, sen mazlum milletlerle bizden fazla alakadar imişsin. Bu şiirler, hele şu dua ile beddua var ki hemen ezberledim. Davamıza dair yazmış olduğun şiirleri okudum. İşlerinde çok güzel mısralar, beyitler buldum. Estağfurullah efendim. Şiir ilham eseridir. Şair aklına geleni değil, kalbine, ruhuna, hissine gayb aleminden gelen doğan ilhamları yazar derler. Hakikaten bazı şiirlerin içinde ilham-ı sadıklar oluyor. İstikbalde olacak, milletler tarafından görülecek müjdeli haberleriniz var. Estağfurullah. Ben 10 yıldır Türkiye'den uzaktayım. Acaba Türk gençleri bu şiirleri okuyor mu? Ezberliyor mu? Belki vardır. Fakat benim şikayetim ne yazık ki bizim milletimiz kitap okumuyor. Maalesef efendim. Kitap okuma konusunda çok gerideyiz. Oysa ilk emri oku olan din bizim dinimiz. Büyüklerin kadrini kıymetini de ancak öldükten sonra anlıyoruz. Ya hayatında niye okumadın? Neden kadrini kıymetini bilmedin be birader? Acaba kültüre, tarihe karşı olan bu kayıtsızlık daha ne kadar sürecek? Okuyanlar da ne yazık ki kolay şeyler okuyor. Bizde garip bir menkıbe merakı var. Evet, sevdiğimizi alay illiğine göklere çıkarıyoruz. Sevmediğimizi de esferi safiline, yerin dibine batırıyoruz. İşte bu anlayış insanı adaletten, insaptan ayırır, ilmi, fikri güdük bırakır. İnsanın görüşü kısalır, daralır. Haklısınız efendim, haklısınız. Mesela, şu beyitleriniz çok manalı. Komünizmin yıkılışlarla nihayet buluşu, zulme mahkum yaşayan kitlelerin kurtuluşu. Bütün insanlık için en yüce bayram olacak. Milletin boğduğu leşlerle çukurlar dolacak. Biraz sert olmuş galiba. <gülüyor> ben şair değilim. Şiir tahlilini bilmem, elimden gelmez. Yalnız güzel şiiri severim. Millet heyecana gelmiş, galeyana gelmiş... Dostunu düşmanını ayıracak şuura ermiş. Enteresan. Merak etmeyin. Bugün kimsenin ilgi ve alakasını çekmeyen bu mısralar yakın bir zamanda gerçek olacak. Said Şamil Bey siyasi bir insandı. Dünyada olup bitenleri devamlı takip ederdi. Geceleri bir yere davetliysek ben kendisine gelirdim. Yatsı yıkıldıktan sonra davetli olduğumuz yere giderdik. Siyasetle bunun ne ilgisi var anlayamazdım. Bunu söyleyeceğim. Yatsıdan çıkınca önce eve uğrar, hem abdest tazeler hem de radyoları dinlerdi. Bir kere bey amca gittiğimiz yerde de radyo var, orada dinleyebiliriz dediğimde verdiği cevabı hiç unutmam. Ali Ulvi Beyci. Dostlarımız haber dinler mi, dinletir mi bilemem. Yoksa daha verilmemiş haberlerin yorumunu mu yaparlar? Yahu bizde herkes her şeyi biliyor, peşin hükümlü. Oysa ihtisas isteyen bazı meseleler vardır. Bu mevzularda bilinen tarafın konuşması, karşı tarafın susup dinlemesi lazımdır. Din ve siyaset, ihtisas isteyen iki mühim mevzudur. Fakat maalesef ikisinde de herkes konuşur. Ne yazık ki öyle efendim, haklısınız. Evet, ''Gittiğimiz evde radyo vardır. Açın şu radyoyu da bir ajans dinleyelim. Bakalım dünyada neler olmuş dediğimizde herkes sanki spiker gibi konuşmaya başlar. İşimiz hep şahıslara bağlıdır. Ekip kurmak, kadro yetiştirmek, milleti aydınlatmak gibi ciddi meselelere ne ki daha eğilemedik.'' Sait Şamil Bey 2. Cihan Harbi sırasında Polonya'da Varşova'daymış. Almanlar Polonya'ya girdikten sonra İstanbul'a dönmüş. Şöyle anlatırdı. 96. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Prodüksiyon